الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لنهتان الله وما توفين قدم عد صامي الله بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلو على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلو على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس, الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم العظيم وبارك لنا فيه لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم وَدَفَعَتْ عَنْكُمْ شُّهُ اَبْلَى حَوْلَ وَلَا قُوْوَةِ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيلَ ve Teala fazlu keremiyle bizlere lütfeyledi, kerem eyledi. Dostlarından haberdar eyledi, yolundan haberdar eyledi. Bizden nice akıllılarına nasip etmedi. Zenginlerine nasip etmedi. Bizim gibi gariplere, cahillere, müflislere, bu yolu nasip etti. Bu bizim iyiliğimizden değildir. Rabbimizin lütfundandır. Allah Teala Hazretleri edepsilik edip de mahrum olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Edeb ve riayet şartıyla büyüklerimiz bizlere bu yolları öğrettiler. Onlar yapacaklarını yaptılar. Kalan yük bize kaldı. Onun için Bundan sonrasını dikkatli hareket etmek, titiz olmak, ihtiyatlı davranmak, hep adama pay vermezler. Bir pay verirler, iki pay verirler. Ondan sonra çok edeb riayetsizlik olursa, bu yollarda ulemanın, evliyan haklarına riayetsizlik olursa, Mevla Teala nimetini alabilir. Allah muhafaza etsin. İnanan adam inanmayana dönebilir. Namaz kılan namazı bırakabilir. Zikreden zikri bırakabilir. Sohbete gelen sohbeti bırakabilir. Bu ona allah Teala'nın gazabının eseri olur. Kızdığının belirtisi olur. Razı olduklarıyla beraber olsak razı olduğunun alameti olur. Rabbim iki diyanında razı olduklarıyla buluştursun, tanıştırsın, Amin. konuştursun, görüştürsün. Amin. allah Teala razı olmadığı insanlardan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Onun için اَذْ خُدَاجُوا۪يمِ تَوْف۪يكِ اَدَبْ بِي اَدَبْ mahrum كَشْتْ اَذْ لُطْفِ رَبْ Efendi okurdu. Hudadan, yani allah Teala'dan devamlı edebe muvaffakiyet isterim. Ya Rabbi, sana karşı edebe bizi muvaffak eyle. Amin. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı edebe bizi muvaffak eyle. Amin. O sonra alimlerimize, velilerimize, şeyhlerimize, mürşitlerimize bizde işte hakkı olanlara karşı gereken edebi takınmayı bize nasip eyle. Amin, Amin ya Rabbi. Fazl-ı Kerem'inle bizi bu işte titiz eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Amin. Tabi ortalık yani zaman bozuldukça bozuluyor. Seviye düştükçe düşüyor. Ne eski müritlik kalıyor, ne eski talebelik kalıyor, ne eski cemaatlik kalıyor. Ee, ama Efendi Hazremizi böyle der: Malzeme bu, bununla ev yapacağız. Yani malzeme kaliteli olsa kaliteli ev çıkar, bina çıkar. Malzeme düşük ise ona göre, şimdi ama bu malzeme iyi değil, değil bırakamayız buyurmak istiyor yani. Malzeme bu, bununla ev yapacağız. Yani biz de olanla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Olan kadarıyla, elimizde olan malzeme kadarıyla, vakit, fırsat, imkan. Çünkü imkanlarımız hakikaten kısıtlandı ve sınırlı yani. Her bakımdan, maddi ve manevi açıdan batıl ehli cirit atıyor. Hak ehli hafif gizli kalıyor. E, gereken değeri göremiyor. Yine beni çok tanıyanlar mesela. Esas e, bizden bin kat kıymetli alimler, veliler Salih insanlar, ben neyim ama onların çoğundan istifade edilemiyor maalesef. Edilemiyor ama bu da bir kaderdir. Takdir ilahidir. Biz size delalet ediyoruz, biz sizi teşvik ediyoruz. Yol bulma, yön bulma, işte bulma. Ondan sonrası da artık e, hepimiz amel ettiğimiz kadar kazanacağız. Konuştuğumuzla, dinlediğimizle, amel ettiğimiz kadar kazanacağız. Allah Teala. Kaybetmekten muhafaza Amin. Amin. Korktuğumuz şey kaybetmek. İnsan kalbi fırıldak gibi bir şey bir anda dönüyor o yana dönüyor bu yana. Bir anda tehlikeli durumlar olabiliyor yani. Eski inandığı değerleri bir anda bir insan reddedebiliyor. Allah Allah. Şaşırılacak iş. Ehli sünnet adam ehli sünnetten çıkmış bakıyorsun. Mezhebi değiştirmiş, şii olmuş. Ya el sünnet adam tarikat değil adam, Vahhabi olmuş falan çok çok olmasa da rastlanabiliyor. Bundan dolayı Ya Rabbi akşam namazının sünnetinden sonra okunan dua var. Akşam namazının sünnetini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı kere mescitte kılar, bazı kere evvabilinleri de mescitte kılar, bazı kere hanesine girer. Hanesinde kılar. İşte hangi hanımındaysa nöbeti öyle de olduğu için annelerimizden bunlara rastlayanlar vardır. Annelerimiz çok hadis-i şerifi vaat ediyor o bakımdan. Ümmü Seleme annemiz olacak radıyallahu teala neha. Öyle hatırlıyorum. Meymune validemiz olabilir bilmiyorum. Ümmü Seleme olabilir radıyallahu teala neha. Akşam namazını kıldıktan sonra yani eve geldi, gelirdi diyor. Demek on nöbetinde rastladığı denk geldi. E, i̇ki rekat kılardı. Yani akşamın sünnetidir. Dünya kelamı konuşmayacağından emin olanlar yani evi yakında olup evinde kılmakta sünnetleri sünnettir ama yazışa kadar itikaf yapacaksa o başka. Ama arada dünya kelam girer de okuyacakları unutur veyahut da birisi konuşturur onu diye ki şu anda o tehlike çok var. Onun için camide kılıyoruz. Namazı kıldı diyor. Namazdan sonra şu duayı okudu. Dualarım kitabında var. Akşam namazının sünnetinden sonra okunacak dua diye. Dualarım kitabından o fihristen bulabilirsiniz. Yani sayfasını bilmiyorum. اللهم يَا مُقَلِّبَ Sebit kalbi قَلْبِي عَلَى Yani bu kısa bir duadır ama çok büyük bir duadır, çok önemli bir duadır. Demek akşam namazının sünnetinden sonra okunması da ayrı bir sünnet oluyor. Çünkü dualar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve okuduğu bütün dualar sünnettir. Ama bazısının da nesi var? Zamanı var. Başka zaman okunmaz mı? Okunur. Ama vaktinde okunursa sünnet, iki sünnet birden hasıl olur. Ey kalpleri istediği tarafa çeviren Allah! Celle Celle Celle. Hakka çevirir, batıla çevirir, doğruya çevirir, eğriye çevirir. E niye eğriye çeviriyor? E sen hak ediyorsun, aranıyorsun, iradeni kudretini eğriye kullanıyorsun, onun için eğriye çeviriyor. Seni zorlan eğriye niye çevirsin allah Teala? Ama imtihan olması için senin istediğini yapıyor sana. Yine de yanlış istersek bizim istediğimizi yapma bize ya Rabbi. Amin. Külli irade senin elindedir ya Rabbi. Biz istesek de yanlış bir şeyler sen isteme bizim hakkımızda ya Rabbi. Amin. Yaratma hakkımızda ya Rabbi. Allah'ım amin. Allah amin. Allah salli ala salli ala sallim. <gülüyor> Ama tabi imtihan iktizasıdır. Bir şey irade eder mevlada onu irade ediyor. Mecbur olmadığı halde imtihan hikmetine binaen. Onun için bazı da kulun kalbini eğriye çevirir. Ey kalpleri dilediği tarafa çeviren Rabbim tebit kalbi ala dinike benim kalbimi senin dinin üzerinde çok sabit eyle. Amin. Amin. Bu akşam namazının sünnetinden sonra. Yani kitaptan birkaç kere tekrar edilse falan ezberinizde de kalır. Çok uzun da bir şey değil. Allahümme ayni ala zikrike ve şükrike ve hoşnu O her namazdan sonra mesela. Onu herhalde ezberlemişsinizdir artık. Değil mi? O her namazdan farz, sünnet her namazdan sonra Ya Muaz ben seni seviyorum. İnni muhibbuke lelâ tedâanne dûbura küllü salâetine entekûr Her namazın ardından şunu demeyi terk etme. Ya Rabbi zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine karşı bana yardım eyle. Amin. Amin. Bunu da her namazdan sonra deniyor. Vakit müsaade oldukça unutmamak lazım. Akşama sünnetten sonra mutlaka Allah'ım ya mukallibel kulübe sebbit kalbi alâ dinike. Yani kısası bu, daha uzun rivatlere de olabilir. Ama böylece Mevla'ya yalvaralım, müracaat edelim. Şimdi eyvah velet Risalesi'nden kalan dersimizden tamamlamaya çalışacağım. Çünkü ondan sonra artık recep bir Şerif geliyor. Önümüzdeki hafta girmiyor değil mi? Tamam. Haftaya, Önümüzdeki hafta yine ilk gecesi hakkında falan İnşallah biraz teşvik etmek lazım. İlk gecesi çok önemlidir. İnsanlar ondan gafildirler. Rekam gecesi başka, ilk gecesi başka. İlk gecesini konuşmak icap eder. Ve lakin bu dersi bakalım inşallah. Onun için e, çok da bak, izahata giremiyorum. Girmeyeyim. E, dersler bitmiyor, kitaplar bitmiyor. Kitaplar bitirelim. Artık şaban Şerif'te de şifa Şerif'e başlarız inşallah. Çünkü Peygamberimizin ayıdır şifa Şerif dersine başlarız. İnşallah bir öyle bir öyle dedik ya. Yaparsak mevlaati Teala bize daha çok hayırlı uzun ömürle çok dersler verebilmeyi, alabilmeyi, anlayabilmeyi, amel edebilmeyi nasip eylesin. Ayy. Amin. E, mürşit bulmakla ilgili şeyleri herhalde e, mürşidin sıfatlarını bitirmiştik sanki. He? Ne kaldı? Sabırda. Sabırda mı ya? Şükürü geçmedik mübarek adam. He? Tamam. Yani mürşit olacak kişi, mürşit olarak seçilecek kişi, kendisine intisap edilecek, biat edilecek, ittiba edilecek kişi de ne olacak diyor? Güzel vasıflar olacak diyor. Bu vasıfları da zikrederken sabır dedik. Sabırlı olacak, tahammüllü olacak. Hemen kafana bastonu geçirmeyecek yani. Ve, ve şükrü, şükür üzere olacak. Yani Mevla Teala'ya şükrünü becerecek. Ve tevekkülü, bunlar tabii her biri bir ders. Belki kaç ders ama şimdi burada Onların sadedinde değiliz Tevekkül üzere olacak Bütün işlerini de ancak Allah-u Teala'ya güvenecek evet. Ve yakini Şüphesiz itikadı olacak Efendim zerre kadar Tabi bunlar altında dolu iş var Yakını olan Allah'a tevekkülü olan müritlerinden bir şey ister mi? He? Para ister mi? Yemek ister mi? Ev ister mi? Karı ister mi? Öyle evlendirin beni falan. Değil mi böyle bir şey? He? Yani şimdi altına girersek piyasada şey kalmayacak. Efendim tevekküllü olacak şüphesiz inancı olacak şüphesiz inancı olan insan efendim evham eder mi? Aç kalacağım diye düşünür mü? hem telaşa kapılır mı? Değil mi? Bazı halleri anlatıyorum efendi hazretlerinizse. Mevla ile alakasını değil mi? Mina'daki yangını dedim size değil mi? Tüpler patlıyor, çadırlar yanıyor hala. Öndüğümü getirin, misva getirin. Abdeste önlüğü bile terk etmiyor. Çünkü neden? Şüphesiz itikat, tevekkül bunlar hep makam meselesi. Başkası olsa panikleyip kaçar. Ondan sonra vesihaveti cömertlik olacak. Da, efendim... Ne zaman cömertlik olacak ama Hz. Ali Efendimiz Radiyallahu Teala Anh setleri gibi azken cömert olacak. Çokken cömert olmak da fazilet değil. Azken yani yanında yokken efendim cömert olacak. Ondan sonra e, zenginken, güçlüyken tevazulu olacak. Onlar kadiriken e, kadir iken yani adamı vurup dövebilirken affedecek. İnsanlara verdiklerinde başa kalkmayacak, minnet etmeyecek hiç. Hiç yapmamış gibi. Allah'a verdi ben sebep oldum. Hiç onu düşünmeyecek bile iyiliğini. Yaptığı iyiliği unutacak. Başkalarının yaptığı kötülüğü unutacak. Hazreti Cüneyd Kaddesi sallallahu aleyhi ve sellem, buyuruyor? Dört şey insanı mukarrepler makamına ulaştırır. İlmi ve ameli az da olsa bir adamın ilmi az olsa Ameli zayıf olsa ama dört şey varsa nedir hilim yani taşkala değil acele etmeyecek. Bu acelecilik en büyük alimi bile saptırabilir. Böyle halim selim, yumuşak huylu, ağırbaşlı olacak. İstikavetu cömertlik ehlibeytin de vasfıdır, büyüklerin de vasfıdır. Yani hiçbir cimriden veli olmaz. Alim olmaz demedim. Hiçbir cimriden veli olmaz. Elbekhillâd El hul cennetle ölevkâne. Abiden de var, zahiden de var. Böyle zahid olsa, dünyadan soğuk olsa, ibadet ehli olsa, hep sabah akşam ibadette olsa, cimri ise cennete giremez diyor. İşte bu cimrilik de aşılması zor ama işte Mevla'ya yalvarmakla aşılabilir inşallah. Mevla dua edilebilir. Huylar da değişebilir yani. Benim de huyumda cimrilik vardı evvelce. Bende vardı mesela, cimrilik hiç değişecek diye tahmin etmezdim, değişti. Ama vardı. Ben kendimdeki tedavi yöntemlerimi size de uygularsak zor, kaçarsınız. Yani bana tabi başkaları bu tedaviyi uyguladı, biraz benim de zoruma gitti. Benim de canım çıktı yani, 15 seneyim sene, yirmi sene imtihan oldu. Ha size öyle bir imtihan olsa zaten adamı ikinci kerede, efendim hadi git işine dersiniz. Ben onu yapmadım. Çünkü neden? Bende o cimrilik biraz vardı ama hilim var, yumuşak huyluluk var. Yumuşak huyluluk olduğundan bir de sabır aşırı var. Sabır da bende aşırı olduğundan sabırdan dolayı tahammül, tahammül, tahammül derken <gülüyor> bu sefer e, biraz biraz cömertliğe alıştım elhamdülillah. Ama evvelce korkuyordum. Doğru konuşmak lazım. Sizde de cimrilik olabilir. Bunu aşmanın yolları var ama tabi bize musallat ettiler birini. Manevi bu işler. Adam zaten ge vefatından evvel dedi ki ben sana imtihandım, sen imtihanı kazandın, ben de birkaç zamana ölürüm dedi ve öldü. Efendim, zaten ölmese inanmayacaktım adamın evvelki yaptıklarına. Yani sözleri çıktı hep. Günü gününe sözleri çıktı. Ama kaç sene benim imtihanım oldu? 15 sene. Sen sabredebilir misin? Öyle bir sıkıntı verir ki sana Bütün milletin içinde iş yok Cebinde bir kuruş yok yani Seni borçlandırır o yana bu yana Hapisteyken yani adama geliyor çünkü şu kadar para vereceksin Ne o fakirlere dağıtacağım Ya ben hapisteyim param yok Yanında getirmiş adam diyor şundan borç al Yanımdakine söyle Çıkınca ödersin Yani hapiste bile borçlandırıldık Bu sene değil Bu şimdi vefat etmişti çoktan Eski hapis 2000-2002 yani burada bir imtihanlar var. Ama bilmiyorum siz yani Allah Teala bana lütfetmiş, kerem etmiş. Çok bazı huylarımı değiştirdi o adam. Yani. O zat diyelim. Değiştirdi imtihan olduğunu da söyledi sonunda. Ama sen kazandın abi dedi. Bazı kere öyle yüklendim sana ki taş olsa çatlar. Sen nasıl adamsın? Ha sabırdan kazandım. Şimdi bir adam da her taraf çökerse onu tabii bitkisel hayatla nereye bağlayacağız? On, biri sabır olacak. Şimdi cömertlik yok ama sabır varsa oradan tahammül edersin falan. İsteyene tahammül edersin. Bir şeyden sadaka, isteyene, yardım isteyene vesaire ihtiyaç sahibine. Böyle böyle yani birkaç iyi huyum varsa dördü birden olmaz. Biri ikisi olur. Biri ikisi öbürü çağrıştırır. Anladın? Allah Teala birbirini tamamlatsın Fazbu Kerem'in. Amin. Ama tabii mürşit olmak için bunlar ne olmuş olması lazım? Onlar tamamlanmış olması lazım. Deneme tahtası olacak halimiz yok. Yani adama, diye bağlanacağın adamı sen mi cömert edeceksin? Edemezsin. Artık onda o vasıfların tamam olması lazım. Bir adamda ağırbaşlılık varsa, acele etmemek varsa, sehavet, cömertlik varsa, ama cömertliğin de tarifleri var tabii. Yani nisbidir, görecelidir. Ona göre o cömert, ona göre o cimri. Güzel ahlak, güzel ahlak bambaşka bir şey. Kırılsan da kırmamak, in, incinsen de incitmemek, işte herkesin yüzüne güleç yüzüne bakmak, ne kadar ağırın sancın olsun da onu yansıtmamak, işte insanların kalbini kırmamak, kendi maddi manevi zararların katlanmak falan falan Güzel ahlak az bulunuyor. Şu anda en az bulunan insanlarda güzel ahlak. Hanımına güzel ahlaklı değil. Kimisi dışarıda güzel ahlaklı, hanımına sert. Kimi evde güzel ahlaklı dışarıda terbiyesiz, böyle. Yani herkese güzel ahlak. Güzel ahlak, karıncaya, bite, pireye, hayvana, ağaca, suya. Yani bu insan medeniyet, İslam medeniyeti. Bu bir bütün. Bunda eksiklik kaldırmaz yani. Vettevazu'u, alçak gönüllülük, işte tevazu, kendini alçak görmek, herkesten aşağı görmek, bunlar Allah vergisi haller. Bu diyor, ilmi az olsa, ameli az olsa, ama bu dört vasfı olsa mukarreplerden olur diyor Cüneydi Bağdadi Hazreti. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Onun için en azından derviş olanlar, Necmültin Kübra Hazretleri vasiyetlerinde, tarikata girenler, tasavvuftan nasibi almak isteyenler, yani bir namaz kılan birilerini diyor arayıp bulup, namaz kılanlardan fakirlerden işte her gün bir sadaka. Her gün bir sadaka. Bir soğan olsun diyor. Biri efendim işte Ekmek olsun, pide olsun, ufacık bir şey olsun Hani böyle kendilerini alıştırsalar Onsara vel kanaati Kanaatkar olacak Yani tamahkar Olmayacak Tamahkarlık yani Aşırı istek Doymamak, doymak bilmemek yani Bir evi olsaydı doymaz, bir arabası olsa doymaz Her şeyin fazlası Bu, bu da kötü bir şey Ebu Bekri Verrak Hazretleri ne buyuruyor? Senin tamahkarlığa sorsalar baban kim? O da der ki kaderde şüphe etmek. Tamahkarlığın babası neymiş atası? Yazılanda şüphe etmek. Çünkü sana zaten yazılmayan ulaşacak mı sana? Ulaşmayacak. E bu tamahkarlık neye yarayacak yani? Seni boşuna ne yapacak? Meşgul edecek. Amma ve lakin... Ne yapalım? İnsanda böyle kötü vasıflar var. Bunların hepsini teker teker mürşide bağlandıktan sonra tarikat dersleri zikirle falan sökecek. Yani yabani otları, dikenleri tarladan sökmesen orada efendim, güzel mahsul alamazsın. Mahsulün üstünü bütün dikenler basar yani. Onunca mutlaka ayrı otların, kötü sıfatların evvela temizlenmesi gerekiyor. Ondan sonra Güzel ekimler, dikimler, masurlar beklenebilir. Ve tumayenînetin nefs e, yıtmıyınan derecesi olacak. Allahü Teala'nın zikriyle kalbi mutmain olacak. Ben Allahü Teala Hazretlerine tam yönelmiş olacak. Yani tumayenînet yatışkanlık diyelim daha Türkçesi. Yıtmıyınan. Yani kalbi sakin olmuş. Yerleşmiş bir aradığını bulmuş. Yani zikirle, mevla ile rahatlıyor. Ama şimdi bakıyorsun dünya işi ters gitse Huzuru yok. İstediği parayı kazanamasa huzuru yok. İstediğini yiyemese huzuru yok. Bir şey istiyor, bir hedef belirlemiş. Aa, adam aday olamadı diye intihar etmiş. Bilmiyorum ondan mı etti tabi. Risteye konmadı diye etti dediler. Belki başka bir sebep olabilir. Onda çok, yani bu haberlerinde her dediklerine inanmak zor işte. Yani Mevla Teala seni aday etmediyse veya aday oldun, şimdi kazanmak, kazanamamak, kazanamadınsa Hamdet şükret ya! Mesuliyete girmedin, sorumluluğa girmedin, öyle mi değil mi? O aday olma ne atlıyorsun, zıplıyorsun? Aday olmamak için kaç ya! Bütün herkes peşine düşse, yalvarsa sen yine ne yapman lazım? Bu milletin mesuliyeti işine girmeyeyim demen lazım, öyle mi değil mi? E şimdi demek ki adam yatışmıyor. Vatmayen dünya dünyayla yatışıyor. Makam alırsa yatışabiliyor. Efendim, mevkiye gelirse yatışıyor. Bürokrat olursa yatışıyor. Efendim, belli bir işte para ne işte derdi. Ona ulaşmadan yatışmıyor. E bu adam Allah'la yatışmıyor. Allah'ın zikriyle mutmain değil bunun kalbi. Kalbinde sıkıntı var. Bu adam peşine gidilir mi? Gidilmez. Mürşit ne demek yani? Bütün kamil sıfatlarla muttasıf olacak. Rast gelen adama şeyh diye, mürşit diye bağlanılır mı? ondan en al el almış, ondan icazet almış, ondan yazı almış, listeye girmiş. Liste şeyhlerin listesine giren adam da var. İ i̇cazet de her zaman para eder mi? Etmez. Belki adamı kandırdı bir şey efendi nakıs idi veyahut da keşfedemedi, veyahut sonrasını bilemedi. Onu kendisinden sonra tayin etti ve listeye koydu. Yazıda da var. Ya adamın ameline bakıyorsun, ameli İslam'a uygun değil, sünnete uygun değil. E onun şeyhı büyük bir adam olsa bile onun kendini de teftiş etmek icap eder mi? Eder, körü körüne de şimdi listeye girdim diye icazete kondu diye olur mu şimdi bu? Ne yaptı Halil Kalkancı o zaman? Burada tekke açmıştı şurala aşağıda. E gitti Siyirt'e, girdi oraya inzivalara girdi, Erbain'lere girdi, İsmail Fakırullah'ın türbesine girdi, oraya gitti, buraya gitti, oradaki bir şeyh efendi mübarek zat hala da saat 90 yaşını belki de geçmiş mübarek zat alim allame veli adamı kandırdı o da ona baktı ki bu gece gündüz belki de o zaman iyiydi bilmiyorum sonra bozuldu ben de da bilmem ama efendi hazretlerine mürüd olmuş sebepsiz yere bırakmış terk etmiş e sen niye terk ediyorsun Cumaları ben kıldırıyordum o zaman burada. Gel Cuma'da buraya geliyor falan. İlla önüme doğru oturuyor falan. E şimdi ben diyorum ya bu bu şek değil. E bu sefer bozuyorum onun işini. Bozunca işini, bana geliyor ki belki hani anlaşırım onunla diye. Ya arkadaş sen nasıl şek oluyorsun? E ben Seyit'ten şek oldum. Seyit oluyor. Seyit de olmuş. Ya kardeşim hadi şek sonradan olursun. Seyit nasıl oluyorsun sonradan? Neyse oradan da bir şecere bulmuş mu bilmiyorum. Ama bunları yaşadık biz. He? Kızır Efendi, Bayram Efendi gittiler üstüne aşağı. Ben öyle gitmedim yani onlar onlar bir savaş etmeye gittiler. E şimdi oku dedi ona Efendimiz Okumak zor geldi. Talebe ol, talebe olmak zor geldi. Medreseyi bitir, bitirmek zor geldi. Biraz hasta okumak bahanesiyle işlere başladılar. İşte birkaç tane de iyileşen bir denk geldi ne olduysa yayıldı, yayıldı, yayıldı gitti. Bütün Almanya, Amerika her yerden mürit geliyor, hasta geliyor, şey geliyor. Oradan bizim Yücel abi var Allah selamet versin. O da şeyin Fatih'in kapısında meyve satardı o zaman. Gelen ona soruyor adresi. Bırakın şu saatte geri diyor. O da canım çıktı. Ya diyor milleti döndürme. Ya diyorlar bu sefer bu adam sapık herhalde. O Cevendi tanımıyor diyorlar. Gidiyorlar başkasına soruyorlar. Bu defa başkasına soruyorlar. Geliyorlar buradan. E, ya arkadaş. Kadınlar doluyor gidiyor doluyor gidiyor Şeyh, burada dolu kadın o zaman sohbet yapıyorum binlerce cemaatler geliyor e sohbette demek lüzumu hissettim ya bu uygun bir şey değil buna gitmeyin etmeyin falan şimdi hemen sen bunu niye millete uyarıyorsun e, millete uyarmasaydım daha mı iyi olacaktı bak sonradan ne bombalar patladı ama ben önceden uyardım peki burada şimdi o zaman diyenler ne derler bu cüppeli nefis yapıyor Halbuki nefisle bir alakası var mıydı? Yok. Öbür işlerimde de yok. Kimin hakkında reddiye yaptım? Hiçbirinde nefis yoktur. Ben de nefis var ama bu reddiye işinde nefis yapmam. Çünkü bu e, ümmet meselesi olduğu için konuşurum. Şahsi meselelerimi gündeme getirme. Ama milleti uyarmazsan ne olacak? Hepsi batıla gitmeyecek. E gidecek batıla. Ve ondan sonra senin yani bir gece şuradan Burada oturuyorum o zaman. Geldim kapıdan gece işte geç vakit. Baktım bir iki müridi arkasında. Orada o karşıki parka Fatih akıyor. O parkın orada da yatırlar var. Onlara okuyuyorsunuz. evliya Allah'tan zatlar var parkın şey. Muhtarlığın arkasında. Şu karşıda. Buralarda veliler var baya. Ondan sonra orada Fatih akıyordur. Ben de arabadan inince dedi ya sen dedi benim aleme konuşuyorsun. Şeyh değil diyorsun, şu değil diyorsun. Sen benim işte. Ya ben sen niye aheme konuşacağım kardeşim? Şeyh değilsin. Sana ben doğruyu söylüyorum millete. E ben işte siirtten icazet aldım falan şeyhden silsilem var. Şu oldu, bu oldu. Peki. Ne yapacağım şimdi ben bunu? Keramet mi gösterdiğim yani? Dedim ki sana bir soru. Nedir o? Kitapta diyor ki Men arafı tarikan ilallah. Kim Allah'a giden bir yol bulursa, mürşit bulursa, tasavvufta bir kapı bulursa ve tanırsa ve selekefi ona girerse sümme raci Bila mucibin. Sonra bir rahatsızlık yok. Efendim bir yanlışlık yok. Mucib sebebi yokken o mürşidi bırakıp da oradan dönerse Azzebeullah bir azabı. Ne müazib bir hademinel alemin Ruhul tefsirinde geçer. Efendi Hazretimiz de bunu rivayet ederdi. Allah Teala ona öyle bir azap eder ki alemlerden kimseye öyle azap etmemiştir. Şimdi sen Efendi Hazretlerine mürid oldun mu dedim. Mahmut Efendi Hazretlerine tarikata girdin mi? Niye bıraktın çıktın? Başka tarikatlara gittin. Efendi Hazretlerinde ne şey rahatsızlık gördün? Ki sen efendinin dersini bıraktın. Sustu kaldı. Anladın mı? Bir şey diyebilir mi buna şimdi? Ya diyecek efendinin şu şey rahatsızlığını gördün. E yok efendi de öyle bir şey. E madem efendi öyle bir şey yok, sen niye bıraktın gittin? İşte. Bu bana yeter. Geri kalan bütün dünyanın şeyhleri ona icazet verse, ben ona itibar, Etmem çünkü mürşidini niye bıraktın? Anladınız mı? Ama oradaki şeyh efendiler ne bilsin? İlmi yok bir yok. E bütün siirtteki mollalar, melleler alim adamlar bu da o bir şeyhten oradaki meşhur şeyhten icazeti almış yazıya girmiş silçileye yazıyla şecerede adı var. Arapça Arapça baksan zannedesin evliyanın isimlerinin altına kendi isminde listeye koymuş durmuş şeyhine. He? Televizyonda programlar oldu o zaman, açık oturumlar oldu bu meselelerle ilgili. Ortalık karıştı, Erbakan'ı devirdiler bununla ya. Koca Erbakan hükümetini bununla devirdiler. Yani, yaşınız müsait olmayanlar bilmez. Malzemeydi, mesela kullanıldı neyse. Yani malla malzeme birleştiği zaman böyle olur. Böyle olmaz arkadaş. Kime intisap edeceğin, bu adam mürşit midir? Ya bu nedir, nereden okumuştur? Zahiri ilmi var mıdır? Böyle şey olur mu ya sen hemen? Bu hasta okunmaya benzemez. Eczaneye benzemez, bir şeye benzemez. Sen ona iradeni teslim ediyorsun. Artık ona biat ediyorsun. Artık ona kendini şatlıyorsun. Allah'a söz veriyorsun ben seni dinleyeceğim diye. Adam sana yanlış şeyler söylerse ne yapacaksın? E, sonra ben öyle yanlış bir şey söylerse anlarım dönerim. Ne lüzum var o kadar yol gittikten sonra geri dönme? Benzinle yazık, mozatuna yazık. E ne yapacaksın? E baştan girme o yola. İncele, incele, sağlam kapı bulursan gir. Sakat adama niye bağlanıyorsun? Onun için şimdi bu işleri incelediğin zaman Türkiye'de bayağı bir tarikat var. Bayağı bir e, irili ufaklı efendim şeyh var. Mürşit geçinen var. Müteşehhîh diyor bunlara şeyhlik taslayanlar. Bunlara sıkıntı var. Çok da meşhur. Şu anda bir tane var. Mesela bütün dünya böyle toplu zikirler bilmem neler. E, Araplar bile geliyor. Şey, Hazreci bile gelmiş. Bunu tanıyorum. E, tanıyorum. E bakıyor adam hiç kimseyi duymamış bir onu duymuş. Çünkü 60 videoları YouTube'a. E araba acemi. Bakıyor aa 500 tane bin tane de müridi var etrafında. Onları da görünce sakallı sarıklı tabii de. Vaziyet de güzel. E bu tabii silsilesi nedir? E ben bilmiyorum silsilesi nedir silsilesine soruyorum, silsilesi diyorlar ki silsileden ekli değil e kendisine soruyorum ben rüyayla aldım diyor e şimdi rüyayla almak vardır ama yani üveksilik vardır ama bu zaman çok bozuk zaman bu zamanda e, rüyayla aldım denene çok itibar edilmez Sene, yani kabirden aldım kabir aleminden aldım ruhaniyetle görüştüm aldım biz bunları kabul ederiz tasavvufta var Üveysidir tarik-i Biz, Bizim tarikatta üveysilik var. Ama bu son zamanlarda yok. Yani evvelde var. Ebu'l-Hasen'i Karakani, Ebu Yazid bestamiden kaç, yani kaç demeyelim yüz seneden fazla arası var. Manen verilmiş. E, Cafer e, Bestami Hazreti Cafer'i Sadık'la görüştüğünün rivati zayıf. O da manen almış. Ama alan kim? Beyazıt Bestahmi. E, o taraftan Ebu'l-Hasen'i Karakani ama e, Beyazıt Bestami Karakani'dan geçerken Burada çok büyük bir adam yetişecek, kokusu geliyor diye daha önceden demiş mi onu? E demiş onu. Önceden de bir beyan lazım. Birden de bitmez ki bu mantar gibi. Yani bir de zahiri şekleri yok mu bunların? Zahiri de şekleri var ayrıyette. Yani Şahnaksı ben de zahiri şeyhi kim? Seyid Emir Külal Hazretleri silsilede görmüş yetişmiş. Ama manada en çok aldığı kim? Abdülhalik Cucdıvanı Hazretleri. O ondan ee, var birkaç yüz sene ruhaniyeti kabir aleminde Ankara'daki sohbette anlattım. E, dolayısıyla şimdi bu garip zamanda bu fesat zamanda bir adam çıkıp ben kabirden aldım şeklinde bir beyanda bulunsa kendini bağlar. Yani seni beni bağlamaz çünkü biz burada alametlere bakmamız gerekir vesaire vesaire. Ondan sonra zaten Allâhedir ve Hazretlerinden kesin Mahmut'umun eli benim elim he? Onun elinden tutan benim elimden tutmuştu gibi alenen meseleler varken şimdi biz gidip rüyada kim kimden ne aldığını mı araştıralım ya? Zaten böyle hakiki silsilesi sabit insanlar var. E, i̇şimizi sıkıntıya sokma bir gerek yok. Ama ve işte bazı böyle arkadaş çevre vesaire götürüyorlar. E, zaten adamı giderken eve, evvela şartlıyorlar. Bu adam büyük veli işte şöyle keramet sahibi falan diye evvela senin görüşünü ona göre yönlendirme yapıyorlar. Ondan sonra da sen de tabii gidiyorsun. E, o şartla bakıyorsun, o gözle bakıyorsun. Olabilir. Müslümanlara hüsnü ederiz. Allah'ın velisi olabilir. Ama her veli mürşit olamaz ki. Yani velidir ama mürşit olmak ayrı bir şeydir. Mürşidin de kamili var, noksakısı var. Eksik kalmışı var, kamili var. Kamil'in de mükemmeli var. Mükemmil olmayanı var. Yani kendi kamildir ama seni kemale erdirebilir mi? Erdiremez. Kabiliyet bakımından. Değil mi şimdi? Öyle alim var çok allameycan'dır. Anlatabilir mi bir şey? Anlatamaz. O zaman sende, sana faydası olur mu? Olmaz ama adama cahil diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Adam allameycan'dır. Bu da mürşit mi mürşit. Kendi içinde donanımı tamam ama mükemmil mi yani seni kemale erdirebilir mi? Ya, alimin nasıl anlatamayanı var, mürşidinde karşı tarafa yansıtamayanı olur. Bunlar, yani ne demek istiyorum, deneme yanılmayla bu işleri yapmayalım. Tecrübe edilmiş, senelerdir, yıllardır yoluna girenleri Allah'a vasıl etmiş, veliler yetiştirmiş, kamilliği, mükemmelliği mükemmelliği sabit olmuş, Allah dostları varken, biz şimdi, ne olduğu belli olmayan birilerine onun bunun tavsiyesiyle gidip bağlanırsak, yarın da mana aleminde sorun ve bunalım yaşarsak bunun sorumlusu kendimiz oluruz yani. Onun için biz sizi uyarıyoruz Allah için. Mürşitte neler olacak? Mürşidin nefsi e, rahatlamış olacak, sakinleşmiş olacak. Neyle sakinleşmiş olacak? Allah'ın zikriyle sakinleşmiş olacak. E, nefisten eser olsa nasıl olacak? Dikkat etmek lazım yani. Allah Allah. Yani tabi uzun zamanda yanında kalmıp da bunları araştırmak o da zor. Ama ben şimdi Mahmut Efendi Hazretleri 40 senem geçmiş. E şimdi ben onun hakkında anlattırım bir şeyler. Değil mi? Senin buna inanma hakkın var mı? Var. Çünkü neden ben yalan konuşan bir adam değilim. E, aldatılacak kadar da saf bir adam değilim. Efendim, hepten şeratsızlık yaptırılacak kadar da cahil değilim. E bu kadar bir birikimle beraber, çocukluktan da bu yaşa kadar, e burada bir mükemmeliyet var diye bir misal olarak, hani dünyada tek olarak başka mürşit yok demiyoruz, ama bir misal olarak bunları da anlattığın zaman, e sen nasıl bu saatten sonra yanında duracaksın da, ne, ne anlayacaksın yani? Bunlardan da istifade etmek lazım yani anlatanlardan, bilenlerden. Güvenilen alimlerden istifade etmek lazım Bu işte de aracı olmak bakımından da il, ilimde ilmin faydası var E çünkü ilimsiz adam sana tavsiye ederse et o zaman o ilimsiz olduğu için Belki tavsiye ettiği adamda bir yanlış şerahsızlık var Onun ilmi olmadığından onu doğru zannetmiş Bir de şimdi bu tehlike var Tavsiye edenin de Efendim ben bunu tecrübe ettim diyenin de E kendisi ne kadar anlayışlı He? Onu da bilmek lazım Yoksa o da sana yanlış bir yola İl yeterli. Ve ilmi bak ilmi olacak. Mürşitte ne olacak? İlim olacak. Tefsir bilice, hadis bili, fıkıh bilecek, helal bilecek, haram bilecek. Helal haramı bilmeyenden ne olur ya? Ve hilmi işte demin de söyledik acele etmemek, efendim telaşlı olmamak, ağırbaşlı olmak, tevazu'u alçakgönüllülük, vasat ki bu metin demin şehirlerden okuduk. Vasat ki doğruluk, dürüstlük, sadakat bir tane yalanını görsen olur mu ya? He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehiller bile yalancısın diyebildi mi ya? Bir yalanı denemedik dediler. Bir yalanlar aslamadık dediler. Emanet yani. Güvenilirlik vasfı yalan konuşmamakla olur. Bir adamın yalanı tespit edildiği tescil edildikten sonra nasıl müşüt olacak? Vel hayay utangaç olacak. Hayalı olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü kızarırdı ya. En ufak bir meselede de haya derdi. Sünnete ittiba. Vel vefa vefalı olacak. Vel vakari vakarlı olacak. Vefa yani işte sözünde durmak, arkadaşını arayıp sormak, kötü gün dostu olmak vesaire vesaire. Vakar heybetli olacak, ciddi olacak. Ha ha, hihi hi. böyle gülen, çok şaka, şamata e, insanlar heybeti olmaz. Heybeti olmayınca da Mürit ona bağlananda da ona karşı saygı olmaz. Şaka, başlar şakalaşma. E, ciddiyetin bozulduğu ortamda istifade bozulur. Talebeyle hoca arasını düşünün. Samimiyet başladı mı ders e, öğrenim efendim bozulur. Ve sükuni sakinlik olacak demin dedim sakinlik işte. Yani hareketleri oturaklı. Hareketlerinde ne olmak Taşkala yok, telaş yok. Ve tenni acele etmemek bu çok önemli bir vasıf. Aceleci insanda çok yanlış ve yanılma payı olabilir. Yani olaylara tenniyle davranacak. Tenni Rahmandandır. Yani, acele etmne şeytan. Acelecilik şeytandan. Şeytan adamı neye sevk eder hep? Aceleye sevk eder. Çabuk yap, çabuk söyle, şunu söyle, durma, bekleme. Ya biraz durayım, bekleyeyim, bir dinleyeyim ne diyorlar bakayım. Mevzuyu anlamadan, dinlemeden pat konuşturacak seni. Sonra yanlışa sürükleyeceksin. Onun için rahman. Acele etmemek Rahmandandır. Mevla Teala e, acele etmeyen kullanı sever. Çünkü sevdiği kullana acele etmeme huyunu, vasfını ihsan eder. Vem Bunları ben belki de bir kısmını demiş olduğumu hatırlıyorum. Siz sabırda kaldın dediniz diye ben de sabırlı olayım dedim. Yine geriden aldım bazı şeyleri. Şimdi nasihat olacak yani insanların iyiliğini istemek. Kendini, çoluk çocuğunun yakınının iyiliğinden evvel insanların iyiliğini ve şefkati, merhamet, acımak, hayvana da acıyacak, efendim, bütün mahlukatı acıyacak, e, insana hiç acımaz öbür türlü hayvana acımayan. hizmeti, hizmet olacak. Hizmet, Seyyidül Kavim Kadim o. Bir topluluğun efendisi onların Hizmetçisi olandır, yani, hizmet ettiği kadar efendilik kazanır. Ben şeyhim, mürşidim işte hep bir ya, hizmet edin, ben oturayım aşağı, böyle bir şey yok. Yani, vakti müsait olduğu nispette hizmet edecek. E, ama herkesin hizmeti, başka fetva sorana cevap vermek hizmettir. Ders okumak isteyene ders okutmak hizmettir. Sohbet iste vaz eden hizmettir. E şimdi bulaşığı öbürü de yıkabiliyor ama buna vaaz edemiyor. E tabi sen bulaşığı yıkarsın. Ben de burada ne yaparım? Bir ders veririm bir talebeye. Benim hizmetim öyle olur, senin hizmetin öyle olur. Burada ne yaparız? Ortağız. Değil mi? Çünkü orada sen bulaşığı yıkamasan, çamaşır yıkamasan bu sefer benim kalkıp o bulaşıkla çamaşırla vakit geçirmem lazım. Onlarla vakit geçirirken bu derslerden kalırım. Bu bir anlaşma meselesidir. Ama karşındaki adam ben yapmıyorum bu işi derse yani sen yapacaksın derse sen de ben şeyhim, mürşidim, hocayım diyemezsin. Ne yapacaksın o zaman? Nöbetleşeceksin. Ama karşı taraf gönül hoşnutluğuyla böyle bir bağış yaparsa sen de ona sevaplarından ve kazanımlarından, manevi karlarından ne yaparsın? Ortaksın dersin. Biz efendi mesela hep böyle gördük. Yani hep sen ortaksın. Çaycıya ortak eder. Efendim birbirisini Ortak eder. Tefsir çalışıyoruz. Orada hizmet eder biri. Sen de ortak etsin Mevla der mesela. Onu oraya ortak eder. Niye ortak eder? O işi yapmasa kalkıp biz iş, tefsirden kalkıp o işi yapacağız. O vakit arabayla şoförlük, ben şoförlük yapamıyorum. E şoför olmasa gidemeyeceğim. İzmit'e sohbete gidiyorum. ne Afyon'a. E ben şimdi sohbede götürürüm. Efendi Hazretleri'ni götürene ne der? Hemen iltifat eder. Kaptanı kebir der öyle şoförlere. Kaptanı Kebir, yani büyük kaptan der onlar mesela, böyle lakaplar takar, güzel lakaplar takar, sen ortaksın der. Yani bizi getirdin ya der, burada ne kadar vaaz yaptık, namaza başlattık, çarşafa milleti soktuk, işte hangi hayırlara vesile olduk, sen ortaksın. Anladın? Sen mecbursun, veyahut da şusun, busun, müritsin, falan böyle bir şey yok. He? Zaten şeyh olan şeyhim der mi? Hakiki şeyh olan şeyhim der mi? Mürşid olan mürşidim der mi? Kendini en fakir, en hakir, miskin, zavallı böyle. Böyle tabir eder. Ali Adel ben Efendi mektuplarına baksana. Miskin diyor kendine devamlı. Yani kendini alçaltır. Nefsini alçaltır. Bunlar önemli meseleler. Bunlar e, ülfet. Yani kanın kaynayacak. Değil mi şimdi? Bir de... Sıcak kanlı olacak yani. Şimdi siz ona sempatik mi diyorsunuz, ne diyorsunuz? O biraz hafif kalır, yakışmaz da. El-mümin, elifun, me'lufun. Mümin kişi, başkasıyla kaynaşan, başkası da kendisiyle kaynaşan kişidir diyor hadis-i şerif. Ve lâ gayra fî men elif ve Bir adam topluma adapte olmuyor, insanlarla kaynaşmıyor. Kimse de onun ondan yüz bulamıyor veya onunla ülfet kuramıyorsa bu adam da hayır olmaz diyor. Anladın yani havalı olursa, kibirli olursa böyle insanlara ülfeti olmaz. Ülfeti olmayandan da istifade olmaz. Nasıl istifade edeceksin? Şimdi yok adam kutbulak tam kapsül evtad. E gittik. Yani adamda hiçbir şey yok. Sana bir sıcaklık gelmedi. Yani kanın kaynamadı. E şimdi sen bu adama ne kadar istifade edeceksin? Değil mi? Ne kadar istifade edeceksin? Sevdiğin kadar istifade edersen Sevgi de neye bağlıdır? Muhabbet ülfete tabidir. E şimdi sıcakkanlı olmayan da sevilmiyor. Yani soğuk insanlar, soğuk duran insanlar sevilmez. Bu işin sırrı bu. Ülfet olacak. Velbeşaşedî yüz güleçli olacak. Mesela kahkaha yok. Bir kere gülme sesini duymadık Efendi Hazretlerimiz. Hadi şeriflerde oldum. Ama yüz hep tebessüm, güleç yüz, ve ihtimal tahammüllü olacak. Bir adam ona sıkıntı verebilir. Efendim neler çekmek neler sabaha kadar milletin telefonlarına cevap vermekten. Uyku uyuyamıyor. Bir kadın arar bir derdini anlatıyor. Yarım saat konuşuyor. Yarım saat. Gece bir buçuk. Efendi kaçta teheccüde kalkacak? Üçte. E bir buçuk. Ne zaman yatacak? Sen kızsan o böyle yapar. Onu dinleyecek. Yarım saat. Bazı kere uykusu böyle o kadar ağırlaşır. Yani telefon elinden düşecek. Böyle gider telefonda. Sanki namazdaymış gibi toparlanır yine. Niye? O insanı kırmamak. Biz olsak ammada konuştun ya kes. <gülüyor> Yaparız yani. Tahammül yok tahammül. Efendim vel ihtimal e, tahammüllü olacak. Vel mudarat idareci. İdareci ne demek? Müdür yönetici değil. yani yani ümür tübül mudarat ben idare et insanları idare etmekle ömür oldum. Kema mütur tübül farzlarla emir olduğum gibi. Akşamın farzı nasıl? Yatsının farzı nasıl? Aynı şekilde insanları idare etmekle emir olundu. İdare etmek ne demek? Görmezden geleceyin yani adamın yanlışı var, sakatı var. Sana karşı saygısızlığı var, terbiyesizlik yapmış. Değil mi? İdare edeceksin. Hemen adamı bozarsan Belki yarın çok iyi bir mürit olacak, salik olacak, alim olacak, fazıl bir adam olacak. Ama sen şimdi onu baştan kırarsan, en ufak bir yanlışı suratına vurursan, darıltırsan, okumaz. Veyahut da tarikat dersinde durmaz, sebat etmez, tekkeden kaçar çıkar gider. Kaba der. E sen de diyorsun ki bu kaba, haklısın. O edep bilmiyor. Ama zaten edep bilseydi sana ne ihtiyacı var? Zaten yontulma gelmiş. Yontulmağa gelenler nasıl gelir? Dallı mutaklı gelir. E şimdi düp düzgün şey yontmaya gönderirler mi sana? E sen de adamsan, değil mi? Bunu idare edeceksin. Sen zaten bunu kaçırdığın zamanda mürşit değilsin. Nasıl yapacağız? Ha bazı evliya Allah sabretmez. Değil mi? Tahammül eder mi? Etmez. Bazı veliler var, hiç tahammül etmez. Hemen der ki git içine. Onların makamı başka o. Hızır Aleyhisselam'la bile irtibat kurmuyor. Adam diyor yolda kaç kere geldi Hızır Aleyhisselam diyor. Ya kardeşim benim şeyimi bozma. Benim şeyhimle irtibatım var. manevi hallerim var. Bir de tevekkülüm bozulacak şimdi. Nasıl olsa Hızır yanımda. Ben de güveneceğim. Acıkırsak sofra gelir. He? Eşek devrilirse diriltir. Deve ölse çölde kalmayız. Hızır Aleyhisselam bir okur. İhya der. E şimdi Hızır ne diyor? Ya mübarek diyor, ben senin arkadaşlığa müsait değilim diyor. Lütfen beni terk et diyor yani. Biz olsak kıyamete kadar Hızır Aleyhisselam'ı arıyoruz. Bir kere görsek köşeyi döneceğiz yani. Ama adam da istemiyor. Niye? Ben diyor Allah'a tevekkül ettim çıktım diyor. Şimdi bu yolda diyor şimdi çölden gidiyor. Rızkımı Allah gönderir. Ona Allah kefil, buna Allah kefil. Yılan mı geldi? Aslan mı geldi? Işte. Tetikte. E Sa'id-i Harraz Kudüs'e sürru. Evliyanın reis reislerinde. Başların başı yani. Süneş-i ayarında adam. Kades'e sallallahu aleyhi ve sellem. Yani çöllerde kaç defa Hızır Aleyhisselam'ı terk etmiş? Tevekkülümü bozma diyor yani. Çünkü sana güveneceğim, şeyim bozulacak. Ama nasıl bir tevekkül? Kaç defa diyor, aslan daldı bana, hani bazı evliya var, aslan zaten uzaktan gelir, böyle kedi gibi falan. Öyle değil aslan daldı diyor arkadan ağrı geldi diyor İki yanağımdan iki pencesini taktı diyor böyle yani içine geçirmemiş de böyle değdirdi buraya diyor ben diyor o anda diyor murakabeyi yani Mevla ile murakabe halimde ya zerre kadar bozmadım diyor o da öyle diyor böyle bir sıvadı diyor gitti diyor bak dikkat et oradaki onun sorunu aslan beni yedi mi yemedim mi değil Murakaben bozuldu mu, bozulmadı mı? Mevla'yı gözlüyor ya, Mevla'nın tecellisine e, mazar olmak için, Mevla'nın nurlarını, tecellilerini, efendim, işte sıfatlarını, isimlerini, neyse tefekkür halinde murakabe diyebilirsiniz. Bunun da adamına göre herkesin murakabesi farklıdır. Makamına göre farklıdır. Es i̇simlerde dolaşan vardır, sıfatla uğraşan vardır, zat-ı fark murakip olan vardır. Bunlar makam meselesidir. Ama yani aslan burası, burana iki tarafından Pencelerini pençelerini getirmiş, geçirmemiş. Ama böyle değdirmiş vaziyette. Senin derdin ne şimdi? Senin derdin hala Mevla ile murakabem bozulmasın. Yani beni yemiş yememiş değil. Murakabem bozulmasın. Böyle bir şey. E bu Turab-i Nakşibî, katdesallahu sirruh. E bu Turab çölde paramparça ettirdi Mevla onu. Yani aslanlar, kaplanlar yani öyle bir teslimiyeti var, öyle bir tevekkülü var, onun derdi ben yenmişim, yenmemişim. Hiç öyle bir derdi yok yani. Mezarım belli olsun, türbem kuppem yeşil olsun falan bir derdi yok. Çok ziyaretçi gelsin. Zaten kaybolayım gideyim diyor yani. mevlada da erimiş gitmiş. Huzuru mevlaile olduktan sonra seninle benimle ne iş olur yani? O bakımdan, burada efendim, evliyaullah'tan bazıları tahammül etmez. İdare etmez. Niye idare etmez? Zaten mürit arıyor mu kendisine? ha orayı fark edeceksin. Yani mürşidi, kamil ise de mükemmel olmayabilir. Yani seni kemale erdirmekle görevli değil. E seni kemale erdirmekle görevli değilse kendi mükemmel. Ama mürit istemiyor. Sen de gidiyorsun büyük evliya diye, Efendi Hazretleri size hizmet edebilir miyim diyorsun. Biraz duruyorsun, o da diyor ki hizmet edemezsin. E yahu evliyanın şartı işte, idare edecekti, bana tahammül edecekti, niye beni yan da tutmuyor bilmem ne. Ya mübarek istemiyor. Adam Hz. Ali selamla yolculuk istemiyor. Seni ne yapsın? Seni ne yapsın yani? Adam Rabbini bulmuş. Senle uğraşma makamında değil. Dolayısıyla e, sabretmiyor diye ya seni uzaklaştırdı yanından diye veya ya ben e, yanımda böyle arkadaş demiyorum. Ben bana bağlanan birini istemiyorum dediği zaman bu da ne bozuk adammış, ne noksan adammış diye de deme. Sonra Allah muhafaza bir veliye çatarsın, helak olursun. O seni istemiyorsa manevi hali ona göredir. Yoksa onun e, sabırsız adam, mabırsız adam aleyne konuşma. Eğer Allah dostu bir zatla tanıştıysan, o da dediyse ki ya ben yanımda durma veyahut benle arkadaşlık istemiyorum ben kimseyle, sen ondan gönül koyma ona. Çünkü o seni yetiştirmekle görevli değildir. Böyle kabul edeceksin. Ondan sonra vel-i başkasını tercih edecek Kendi aç kalsa bir ufak yemek kalsa Şeyh-i mürşid olan adam ne yapar? Ona verir kendisi Aç kalır vel keremi şey, Cömertli olacak, iyi huyları olacak Efendim vel fütüvveti Delikanlılık Yani fütüvvet teşkilatı vardı. Yani mertlik diyelim Cömertlik diyelim zaten Her mert cömerttir, her cömert merttir Bunlar birbirinin tersi olmaz Her cimri korkaktır, her korkak cimridir Bunlar kaide-i külliyedir yani Bir tane cimrinin cesur olduğunu göremezsin Her cimri korkaktır İstediğiniz istatistiği yapın Her cimri korkak Her korkak da mutlaka cimridir Bir tane korkak olup cömert olamazsın Cömertlikle cesaret Eşittir Birbiriyle bağlantılıdır Ondan sonra efendim Ve bezlil cahi ve muruvveti e, Ve bezlil cahi Makam mertebe derdinde olmaz Kendisine bir itibar gelsin istemez itibarında bozuk para gibi harcar harcatır evliyaullah vel mürüvveti şahsiyetli, kişilikli, kimlikli olur ve teveddüde insanlara sevimli olur sevgili olur vel affi, affedci olur ve safhi görmezden gelir böyle parmağını sokmaz her şeye, göz, ağzını gözünü so bulaştırmaz yanlış bir şey yapılsa yani kendine karşı veya neyse Ve telattufi lütufkar olur vel bişri ve talakati senai insanlara metü sena biri olur efendim ve husd zanni hep güzel düşünür ya şu şöyle derler ya belki öyle değildir onu bir güzel bir tevili vardır der hemen onu bir iyi bir yorumla yorumlar ama bu itikadi konularda demiyoruz bunu adam bir laf ettiği zaman şerata aykırı biz onu husd-ı telafi edemeyiz ki adam diyor alın yazısı yok ben şimdi, alın yazısı yok diyeni nasıl husd-ı yani bu amellerden bahsediyor, fiillerden bahsediyor. Anladın mı? İnsanların davranışlarından, hareketlerinden, o yani adam sünneti kılmadan çıktı. Vay bu sünneti kılmıyor. Bu hüştuzandır. Sen hüştuzan yapacak niye? Evde gidip kılıyordur. Bu nedir? Hüştuzandır. Biz neyle mükellefiz? Hüştuzanla mı geliriz? Ama bizim millette hüştuzan müessesesi çöktü. Çöktüğü için ben evde çıkıp kılacaksam bile mutlaka camide kılıyorum. Neden? Derler ki hoca sünneti kılmıyor Örnek olur onlar da kılmamaya başlar diye Halbuki Müslümanlar Hüsnüzan amel etseler Kimse kimse hakkında böyle Düşünmez Şimdi oradan yoldan geçiyor birisi Bir çıplak karı var Adam da öyle bakıyor Vay efendim sakallıya bak karıya bakıyor Diyor şimdi Halbuki bu üstüzan üzere olsa ne olacak Bu or aynı cihette aynı tarafta başka birine bakıyor Veyahut uzağı görmüyor Değil mi şimdi Uzağa görmüyor. Veyahut da görmüyor denebilir. Başka bir şeye bakıyor denebilir. Ama sen illa de gidiyorsun o karıya bakıyor. E bu ne oldu şimdi? E suizan. Yani kötü düşünce oldu. E o zaman ya ben yakınındayım birkaç metre bal gibi de karıya bakıyor. Bakıyorsa da bakıyor. Söylemen farz mı? Vacip mi sünnet mi müstahap mı? Gıybet dedikodu. E ne gereği var bakıyorsa karıya? Biz de sana evliya diye git ona bağlan demedik ki kardeşim. Ne anlatıyorsun hele alemin karıya baktığını bana? Yani bizim millet hastalıklı ya. Onu orada söylemese karıya baktığını günah gireceğim zannetiyor yani. Ya günah muna girmezsin ya. Görmemez de görmezden gel. Af. Hadi a, kendine kulak kulağ doğar. Döver söver bir şey yapar af Burada affedilecek bir şey yok. O Allah'la arasında adamın günah safh var. Safh ne? Safh Görmezden gelmek. Yani görmeyeceksin. Böyle bir faziletli amel var İslam'da. Görmezden gelmek. Görmedin. Gördün ama görmedin. Sen ne yapıyorsun? Kaç kişiye daha duyurabilirim. Niye duyuruyorsun? Ya bu adam karıya bakıyor biliyor musun? Ya ne anlatıyorsun kardeşim? Zannediyor ki bu ibadet gibi vazife oldu ona. Mecbur anlatması lazım. Sanki adamı basımıza şek seçtik. Bize ne ya bu adamın amelinden? Maalesef ya. Ve zan, Müslümanlar hakkında hüsnü olmak, güzel düşünmek. He? Alakası yok. Alakası olmayan işlere hemen suyu birbirine işi sokmak. Tasgirin nefsi, kendi nefsini küçük görmesi. Ve tevkiril ihvan. İhvan yani tarikattaki kardeşleri veya din kardeşlerine hürmet etmesi, tazım etmesi. Tevcih-i ilmeşayhi. Yaşlılara çok hürmet etmesi. Ee, bir de şeyh alim olursa, şeyh olursa, yaşı kendinden küçük de olsa o ilminden dolayı tazimi gerektirir. Çok büyük tutacak. Yani işte fıkıh alimlerini, tefsir alimlerini, e, İsa'la-i Kusya'da, İsmet Garibullah Hazretleri de emrettiği üzere. Ziyade tazim eyle bulunacak. Hafıza, bu Kur'an'ı ezberlemiş. Son derece hürmet edecek, tazim edecek. Değil mi? Efendi Hazretleri, önde, arabanın önde hafız oturuyor diye. Kendi hafız, alim, hepsi var ama Ayağını uzatmıyor ön hafız var diye. Ön koltukta hafız var diye ayağını uzatmıyor. Halbuki onun torunu yaşında. Ama hafızlık, Kur'an'ı ezberlemek bir vasıftır. Bir manevi haldir, ona hürmet etmek icap eder. İşte böyle oluyorsun, mürşit böyle olur. Ben de hafızım ne var ya diye, diyerek olur mu bu iş? Ve terahüm ala küçüklere acımak, küçüklere merhamet etmesi ve tevkir alel kibar ve gayri ya. Ne kadar vasıf var? Efsi mutavvelatta, yani İhya-ül-Ümittin'de yazıyor diyor. Tarikat-ı Muhammediye'de yazıyor diyor İmam Birgiv'in kitabı. E, Hadimi Hazretleri, birçok vasıflar var. Bunların hepsini kendisinde bulunduran bir zat e, aranacak. En önemlisi de diyor, onun huzuruna gittiğin zaman, işte kalbinde e, mukabiline oturacaksın. Tam karşısına oturduğun zaman diyor, onun kalbine yöneldiğin zaman diyor iç alemine teveccüh ettiğin zaman kalbindeki düşünceler vesveseler kayboluyorsa nefsani hatıralar yani düşünceler eksiliyorsa mürşittir diyor yoksa da gittin baktın oturdun işte onun huzurunda kalbin daha da karıştı vesvesen arttı düşüncelerin birbirine girdi o zaman diyor onu terk eder ama yine de o bu şeyh değil veli değil deme. Çünkü sen belki de sen öyle bir çifıt çarşısısın ki o şeyh seni paklamadı yani. Öyle de bozuk olabilirsin. Onun içindir ki o şeyh değil veli değil deme. Ama anlarsan ki ben yani ondan kalbinde bir feyiz nur alamadın, dünyaya karşı soğukluk gelmedi veyahut Allah'ın celle celalü zikri hatırına gelmedi. O zaman senin ondan nasibin Yok demektir. Ondan uzak durur diyor. Böylece efendim, eee izen bulduğu zaman böyle bir zat Nurun minen varin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem bu kadar sayılan vasıflara sahip birini bulursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nurlarından bir nuru bulmuştur. Ve mucizelerinden bir mucizeye ermiştir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasından o halifeler aynı onun yaptığını yapıyor, yolunu yaşatıyor, varisleridir, mirasçılarıdır. O zaman böyle bir zatın bu zamanda olması ne sayılır? Kainatın efendisinin mucizelerinden bir mucize sayılır. Bu kadar ortalık bozulmuş, 1400 sene küsur sene geçmiş. Hala böyle veliler var. O zaman bu mucizedir devam etmesi. İsa Aleyhisselam'dan biraz sonra havarilerden sonra hepsi bozuldu. Değil mi? bütün peygamberlerin ümmetleri bozuldu. Bizim ümmette hala Allah dostları var mı? Var. E bu çok büyük mucize değil midir? Ya elhamdülillah. Yasluhulil iktidâbi. Bu zata uyulma değer mi? Değer. Lakin de vücud lakin böyle bir zatı bulmak nadirun. Çok nadirdir. E'azü El kibrit-i lahmeri. En kıymetli madenden, cevherden, mücevherden, daha değerlidir ve daha nadirdir, evet. Bulunacak gibi değildir ama şimdi yanlış anlayıp da ya zaten bu zamanda yokmuş böyle deyip de yatma aşağıya! Ara! وَمَنْ سَعَادَتُوا سَعَادَتُوا Allah'ın yardımı, mes'ud kılması baht dediğimiz şey. Kime yardım ederse فَوَجَدَ شَيْخَنْ كَمَازَكَارْنَا Anlattığımız vasıflara ait bir şeyh bir adam bulursa Şimdi esas mesele nedir? Sonra Şeyh Efendi onu kabul edecek mi meselesi, değil mi? Sana diyorlar istiare yap, sen istiare çıkıyor karşı taraftan istiare. Garip zamandır diye ekseni kabul ediyorlar. Eskiden çok daha kabul şartları, he? Zordu. Yani ben e, evvelki yani 30-40 sene evvelki zamanlarda bir sene iki sene istaresi çıkmamış adamlar rastlıyordum. Beş sene altı sene istiare yapıyor ya hala. Kabul etmedi Efendi Hazretleri diyenler Vardılar yani Şimdi pek öyle bir şey Bu aralar duymuyorum ee, Demek ki Garip zamandır hepten Yoldan çıkmasın diye e, Biraz daha şartları ne yapmışlar Kolaylaştırmışlar şimdi eskiden Kaza namazın varsa bitir de gel Zaten adam 40 senelik kazası var Yani kaç sene sonra gelecek bu 20 seneden aşağı gelemez Günde 2 günlük kızsa Yani Oruç borcun varsa öde gel, zekat borcun varsa öde gel, kul hakkın varsa helallaş da gel. Oho! Ben şimdi bu komşuya atmışım bir tokat. Ben onunla helallaşmam ki ya. Zaten sinirim bozuk ona. Ya, ama helallaşmadan tarikat dersi yapmıyorlardı? Vermiyorlardı. Sen de diyordun ki boş ver ya! Tarikat marikat şimdi. Tarikata gireyim diye gidip herife efendim kendimi mi alçalttırayım? Hemen bir kibir giriyor, bir nefis giriyor. Senin yolunu vuruyordu yani. Ama tabii şimdi bu şartları pek uygulamıyorlar. Neden? İlleti şu, garip zamandayız. Garip yani, adam az. Onun için işte tarikata girdiğimizde zaten şu anda tarikata girenlerin çoğu Allah'a ulaşmak, seyriçülük makamlarını aşmak, manevi merhaleleri, istasyonları geçmek için girmiyor. Girse de şu anda tarikat ekseriyetle neye yarıyor? İşte namazını kılma. <gülüyor> Orucu tarikatlıysa namazını kılıyordur yani. Anlatabildik mi? Şimdi hepten tarikatın özelliği de kalmadı. Tarikatın esas özelliği neydi? Beşe beş katacak, oruçları şu kadar tutacak, he? Eskiden dervişler ne diyorlar? Evliyaullah'tan zatlar ne diyor mesela? Ömür boyu oruçluyum diyor. Sebebini soruyorlar. Ya diyor bir gün diyor, gündüz bir şey yiyordum diyor, birisi gördü bir cari yemine, bir kız, bir konaktan, Vardı diyor, aa dervişe bak, gündüzliğin yemek yiyor. Ramazan'da değil, gündüzliğin yemek yiyor. Derviş gündüz oruçsuz olur mu? Rezil oldum diyor ya, kimin dediği de belli değil diyor. O gün bugün diyor, oruç tutuyorum. E şimdi eskiden böyleydi. Biz olsak, Ramazan mı kardeşim? <Gülüyor> e şimdi, şimdi bu tarikattan ne alakası var senin bu cevabının? Ramazan'da zaten herkes tutuyor. Ha onun için şimdi, tarikat neye döndü? Tarikat, şeriatın zahirini korumaya, kurtarmaya yarayan bir müesseseye döndü. Esas tarikatın gayesi bu muydu? Değildi. Tarikatın gayesi adamı Allah'a kavuşturmak. Yani vasıl illallah, arif billah, veli yapmak. Yani İmam Masum Hazretleri, İmam Rabbani oğlu Muhammed Masum, Ruhatül Vizka, yetmiş bin kişiyi evliya yapmış. Yetmiş bin kişi, hepsi veli. Şu anda işte İstanbul'da iki üç tane vardır belki, öyle. Yetmiş bin kişiyi yetiştirmiş, mürşide bak Veli yapmış Ya tarikata giren niye giriyor? Allah'la aradaki bütün manevi mesafeleri Aşıp Konaklara varıp Allahu Teala'ya ulaşmak, manen ulaşmak Adam onun için giriyor Şimdi Tarikata girince dersini de yapmayı bırakıyor da Bari dersini de yapmıyorsa da Beş vakit kılıyor Ha ne diyorsun? Tarikatlı... Yahu tarikata da girdik falan. Ayıp ya. Pari namazı doğru kılalım. Böyle bir duruma döndü yani. Tarikata girenlerinde bazılarından namazda da gevşeklik eden var. Ya. Onun için zaman bozuk. Şimdi Şeyh Efendi seni kabul eder mi etmez mi? Eğer ki ederse... Çünkü burada kabiliyet aramak lazım. Bu bir emanettir. Evliyaullah... Bu emaneti de ehlinden gayrına esasen vermezler. Çünkü ne diyor? Latın tu'l hikmeti indel cehal. Cahillerin yanında ince ilimlerden bahsetmeyin. Yani tasavvufun ince mertebeleri var mesela. Bunları cahillerin yanında konuşma fetazlımua. Çünkü o ince ilimlere haksızlık etmiş olursunuz. O ilimler bunlara anlatılacak kabilden değil. Ve la temnu anel ya ama ehlini buldun, o zaman da gizlemeyi. Ehlinden engellerseniz bu sefer de ehline haksızlık etmiş olursunuz. O da ona layık idi. Bundan dolayıdır ki efendim, ehlini bulurlarsa Allah dostları manevi sırlardan ona açarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor نَحْنُ مَعَاشِرَ الْاَنْبِيَاءِ Biz peygamberler cemaati umirna en tekelleme alenasi." ala kaderi ukulihim. insanlara konuşurken neye göre konuşacağız akıllarının alacağı ölçü nispetinde konuşacağız bize Allah emret velilerde de bu durumlar vardır adamına göre konuşurlar bir adam gelir onunla bir ilim açar e sen orada ne kalırsın yabancı kalırsın ecnebi kalırsın hiçbir şey anlayamayabilirsin bak Hazreti Ömer Efendimiz ne diyordu Vallahi Allah Teala geçen de söyledimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile Bekir radıyallahu anh'ın konuşmalarını işittim. Belki de işte bir saat iki saat yanlarına oturdum. Hiçbir şey anlamadım diyor. Yani Hz. Ömer'in anlayamayacağı bir şeyler konuşmuşlar. Duymuyorum demiyor. Anlayamadım diyor. E şimdi tabi Hz. Ebu Bekir'in de anlayamayacağı ilim var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail konuştuğu her meseleyi de Hz. Sıddık'ı açmış mıdır? Açmamıştır. O zaman Hz. İbni Abbas ne diyor? İşte Hadis suresinden bir ayeti söylüyor. Bu ayetin tefsirinde öyle ilimler biliyorum. Anlatamam anlatsam bana kafir dersiniz diyor. Neydi acaba? Tam da merak ettiniz şimdi tabii ki. Hiç bu kadar 6666 ayete bakmazsınız. Şimdi bunu merak ettiniz. E, Ebu Ureyre ne diyor? Radıyallahu Allah'ın. Hafiztu bin Resulü <gülüyor> illa sallallahu teala şefi a'ini. Rasulullah'tan iki kap doldurdum, iki kap, manevi yani doldurdum. اَمَّا حَدُّوا مَعْفَقَتْ مَسَتْتُوا Bukhari'de olmasa kimse diyecek ki böyle bir laf olmaz, ya yani Bukhari'de bu. İki kapın birini yaydım doldurdum, zaten son birkaç sene de Müslüman oldu, belki de dört sene kadardır en fazla sahabeliği, dört sene zarfında en fazla hadis i şerif rivat etmiştir, beş bin küsur hadis yani şu anda ortada dolaşan, kim bilir daha nece rivatler var bize de ulaşmayan. Bir tane kabı doldurdum, doldurduğumu da yaydım, attım Yani Ebu Ureyre kadar da cömert bir ravi yoktur. Er ilmi yaydı bize. وَمَّلَا خَرْفَ لَوْبَسَتُ قُطَعَدَ الْبُلْعُومِ Ama diğer kabı açacak olsam, gırtlağım kesilir diyor. Boğazım kesilir. Yani ne demek, bana kafir diye beni kalkar keserler diyor. Manevi ilimler vardır. İmam Zeynel Abid'in öyle diyor. Nice ilim cevheri var ki onları açıklayacak olsam, e sen de diyeceksin ki, Halbuki diyor babam, Hazreti Ali oğluna, işte Hazreti Hüseyin'e o, o bana vasiyet etmiş bazı derin ilimler var. Bunları desem efendim dersiniz ki en büyük fasık sensin. Yani biraz anlatmak istiyorsan yani kısaca ne anlayacak? Hallacı Mansur'un kafası gitti mi? Gitti. Çok ufak bir şeyden açık açtı. Kafası gitti mi? Gitti. muhittin Arabi biraz bir şeyler açtı, az bir falan. Hemen Muhittin Arabi'ye kafir zındık dediler mi? Dediler. Ya, ya Muhittin Arabi'ye çok e, çatan alimler var. İbn-i Teymiye gibi vesaire. İbn-i zaten çok sapıklı var ama bazı sapıklı olmayan zahiri alimler de e, Muhittin i̇bn Arabi'yi anlayamadılar değil mi şimdi? Hal böyle olunca e, Evliyaullah'a da intisap eden kişinin aklına göre konuşacak. mürşit o müridin anlayacağı kadarıyla hareket eder. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bana üç ilim verildi. Birini tebliğ etmekle emrolundum. Miraç gecesinde o şeriatın zahiridir. Birini özel kişilere tarikat tasavvuf ilminden manevi ilimler verildi. Onu ehline açıklamakla emrolundum. Birini de gizlemekle emrolundum. Ebu Bekir Sıddık'a bile açamam. Hafsalesi almaz diyor. O zaman e, burada en mühim mesele nedir? Ehlini bulmak. Ehlini bulduktan sonra aklını alacağı kadar Yüklemek Bak Halader Efendi Hazretleri'nin sözünlerinde Ne geçiyor Mahmut Efendi ile ilgili Duydunuz mu onu Devamlı müşahede altında Tutuyorum delirmesin diye Çünkü 8 seneye yetişti Tabi evvelce Efendi Hazretleri Tarikata bağlı çocukluğundan beri Memlekette şeyhe bağlamış falan ama Ali Aydar Efendi Efendi'ye emanet edildikten sonra 8 sene beraber 52'de falan tanıştı var vefat etti Ali Ader Efendi Hazreti. senede ne yaptı ona? Bütün makamları yükleyecek. Ama onun üçünde ne diyor? Müşahede altında tutuyorum ki delirmesin diye. Bundan dolayıdır ki bana bir anda hepsini öğret, yükle bana bütün halleri falan. Ondan sonra aklın başından gidebilir. Bu işler kolay işler değil. Ama zaten bizim ağzımızın kaşığına da benzemiyor çoğu meseleler. Şimdi biz bir mürşit bulacağız. Çoğumuz da bulmuşuz. Efendim Allah Teala kıymetini bildirsin. Amin. Bulamayanlara da buldursun. Amin. Şimdi o mürşide nasıl hürmet edeceğiz? Ben buraya kadar dersi belki de tekrar oldu, toparlama oldu, cem oldu. Fe embagin yahterimou zahiren ve batinen. Mürşidi bulan, intisab eden, biat eden hem zahiren hem batinen ona hürmet edecek. Şimdi nasıl hürmet edecek? Zahiren dış görünüşte, batının iç aleminde. Bunların detaylarını Haftaya inşallah zahiri hürmet nasıl olur, kalbi hürmet nasıl olur? Burada özellikle tarikat dersi almış olanları da çok ilgilendiren ihtiramın e, envanı türleri efendim bu arada riayet etmesi gereken hususlar ve edepler beyan edilecek. İnşallah Rahman daha da var biraz herhalde yani bu kitaptan bitmiş değil. He? Ama lazım yani değil mi? Lazım çok lazım. İnşallah bundan sonraki önemli bilgilerden sizleri faydalandıracağız inşallah. Şimdi hafızlık namazını soruyorlarmış, anlamamışlar. He? Rize'den falan dediler vesaire. Burada ne diyor? İbn-i Abbas rivayet ediyor. Derginin son sayfası. 96. sayfa. Son. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Abbas'a bir gün buyurdu ki, sana bir hediye vereceğim. Cebrail aleyhisselam onu bana öğretti. Hıfız kabiliyeten yani Kur'an'ı ezberleme, hafızanın artması için. Buyur ya Rasûlallah'de, buyurdu ki sallâllâhu aleyhi ve sellem Safran'la, bak hadis-i şerifte geçiyor, ben size Safran mürekkep diyordum, değil mi? Siz şimdi bunu nereden çıkarttın? Diyemezsiniz çünkü hadis-i şerifte de Bu, burada za'feran diyor, za'feran Safran Bunun mürekkebi var, buluyorsunuz ama tabi Ucuz etin yanısı var, pahalı etin yanısı var Yani onun kalitelisini bulmakla, hakiki Safran bulsan İyidir. Safran da biraz bayağı pahalı bir malzemedir. Zerde yapıyorlar ondan ama zerdeye de böyle azıcık suyundan damlatıyorlar bazı kere. Ama kaliteliler çok iyi safran kullanıyorlar. O da biraz pahalı oluyor. Zerde var ya yiyorsunuz. O da esası safran ha. Safrandan yapılıyor. O sarılık nereden geliyor? Bu adam. Ama boya da koyarlar bu millet. Başka dava. Şimdi safranla yazacan, Fatiha yazacan Bir Fatiha. Hiç eksik harf koymayın. Harekete lüzum var mı? Yok, izah diyorum yani, izah istemişler. Hareke lüzum. Yok, harfler aynı yazılacak. Kul <gülf> felak nas. <gülf> felak, felak kulak nas yazar. Kulü <gülf> Allahad birer tane biraz. Sonra Yasin. Sonuna kadar. Sonra İzafake. Sonuna kadar. Sonra Mülk suresi sonuna kadar. Sonra Haşır suresi Haşr, Levenzenla'nın suresi. Sonuna kadar. Hocam de bunu hiçbir tabak almaz. diyorsun. Ben de sipariş verdim şeye, Kütahya'ya, ha burası kadar tabak yaptırıyorum haşını. Öyle mi diyeceğim yani, mübarek adam. Mübarek adam, sen de ne yaparsın, bir tabak bitti, bir porselen devam. Bir porselen daha, üç dört porselen, pilavları yapıyorsunuz ikide bir, milleti çağırıyorsunuz kazan kalan yemekleri. Porselen yok mu? Ha birkaç tane ha harfleri eksik etmeden yazılacak, anladım kim yazacak? Ben bilmiyorum. Yani düzgün yazan birine yazdırın. Sonra efendim temiz bir su. Temiz şimdi içme suları yani. İçme suları var temiz. Musluk suyla Allah alem temizdir ama. Temiz bu e, su ona döküyorsun. Yalnız bu şimdi suyu ne zaman döküyorsun? Seher vakti diyor. Şimdi tabii ki ben de izah etmemişim hakikaten. Millette yanlış şey. Adamca bu kadar şeyi herde nasıl sığdırayım yazdım ha. Kardeşim yazmayı önceden yapabilirsin. Hazır olur, ne zaman dökeceğin yani onu döktüğün zaman o suya çıkacak. Safran çözülür. Seher vakti suyu dökeceksin de bakışıyor. Üç miskal luban diyor. Üç miskal luban. Ne demek bu? Takriben 13 gram kadar günlük sakızı. Bunun da hakikisi var saatesi var. Araştırın. Mısırci şurada burada vardır. Günlük sakızı denir buna. Bu hafıza yaşmakta pire birdir. Başka şeylere de çok faydası var. 13 gram günlük sakızı. 10 miskal 43 gram beyaz şeker bildiğimiz normal şeker, 10 miskal 43 gram bal, balın da iyisini bulusan şekerli olmayan halis bal bulusan çok makbule geçer. Çünkü bu bir kere yapılıyor. E bunlarla efendim birlikte aç karnına içersin diyor. Şimdi sen burada ne yaptın? Yazıları önceden hazırladın mı? Hazırladım. Seher vaktinde suyu buna döktün mü? Döktün. Ondan sonra günlük sakızı, beyaz şeker, balı da macun birbirine kattın mı? Macun gibi yaptın. Ona efendim, suyu da, bütün ayetleri de suya çektin mi? Çıkarttın mı suya? Çıkarttın. Suyu da bulunan üzerine dökersin, bu yaptığın macunun üzerine suyu dökersin. Bir kere de yeniyor bu. Bir kere de yeniyor derken çok da bir şey değil ama e, tabii şey bana şey işte şeker hastasına falan uymayabilir. Ayrı dava. Ee, yani Şeker hastasına aşırı gele, o zaman da mesela insülinin fazla vurması lazım falan, onu dengelemesi lazım, hastaysın. Sağlam adam işi. Ondan sonra sen efendim bunları aç karnına, ilk bir şey yemeden evvel, Eûzü Besmele güzel ihlas ile beraber bunu yersin. Ha tabii ki suyu da, o şeye, macunun üzerine suyu içirirsin, yedirirsin suyu hepsine. Ondan sonra suyu içersin, sudan arta kalan katı maddeyi de yersin. Anladınız mı? Var mı anlaşılmayan bir şey? Ondan sonra, içtikten sonra iki rekat namaz kılacaksın Seher vakti, yani bu namaz da ne kadar sürer? İmsaktan evvel bitmesi lazım, imsaktan sonra nafile caiz değil Yani imsak kaçta? Ona göre hesap edersin, işte beşe üç kala diyelim şimdi Sen şimdi im imsaktan evvel yani işte ona göre hesabını yap, mesela Allah ne, ne kadar okuyorsun? Ee, bir rekatta, iki rekatın bir rekatında yüz Allah Ondan sonra Ne diyor? İki rekat kılacaksın her rekatta 100 kulü Allah okuyacaksın 50 Fatiha okuyacaksın Yani burada hadiste neyse biz öyle tercüme yaptık Fatiha önce okunuyor tabi Lafızda sonra ama izah ister Evvela ne okuyorsun? 50 tane Fatiha okuyorsun Ondan sonra da ne okuyorsun? 100 kere kulü Allah okuyorsun Kulü Allah ve Sure yani sure tamam. İkinci rekata kalktığımı yine nasıl? Yine 50 kere Fatiha okuyorsun 100 kere de Kulüvallah'ı da okuyorsun, sayıları da muhafazaya dikkat etmek de lazımdır. Ertesi sabahta ne yapıyorsun? Oruca niyet ediyorsun. Mesela tam Recep-i Şerif geliyor mesela. Recep'in ilk cuması uyar, rekaip uyar, Miraç gününün orucu uyar. Yani öyle de bir gün denk getirirsen, hem gecesi mübarek, hem günü de ertesi gün oruç, mesela Miraç gecesi gibi, rekaip gibi falan çok da dengele gelir. Yani fazilet bakımından, dua'nın kabulü bakımından. Zaten o kadar balı yedin mi? Üç gün de oruç tutarsın. Muhabarekadan adam taneyi yiyesin daha? Efendim, 40 gün geçmeden inşallah imanın sadıksa, itikadın kuvvetli bütün Kur'an'ın hafızı olursun diyor. Ya sen 80 de ol, 80 gün de ol, onu da razıyız. On ayda da ol, Ona da razıyız. Hafız olursun inşallah. Ha bu tabi kırk günde hafız olmak mümkün mü? He? Bir haftada oldu İmam Ebi Yusuf. Yani İmam-ı Azam dedi ki geldi fıkı öğreneceğim dedi. Dedi ki, hafız mısın? Değilim. Git hafız ol da gel dedi. Biz şimdi kadar hafız ol da gel desek. İki sene, üç sene arası falan ortalama bekleriz adamı geri. <gülüyor> geldi dedi ki hocam fıkıha geldim derse. Dedik ya sen hafız ol. Oldu mu hocam? Dedi. Nereden sorarsan sor. E, o zaman da İmam-ı Ebi Yusuf oluyorsun yani. Sen önce bu kadar balı yedikten sonra illa bir şey olursun. <gülüyor> Mübarek adam günlük sakızı acayip kafayı açar. Hele 50 Fatiha, yüz gülü vallahi ayakta pataküte yapma. Doğru oku, harfleri doğru çıkar. Mevla'nın huzurunda olduğunu bil. Huzur üzere de o namazı da kılarsan senden bir şey olur abi. Ben senden ümitliyim. Bunu yapabilirsen doğru düzgün imsaktan evvel de bitirirsen Allah'ın izniyle kafan çalışacak. Hafızan artacak. Unutkanlığın gidecek. Allah'ın ziliyle Kur'an'ı ezberlerken efendim, teyp gibi kafana geçecek inşallah. Allah nazardan muhafaza edecek. Fazluk Eremin'le çoluk çocuklarımızdan hafızlık yapanlara veya sizlerden heveslenenler varsa Allah Teala, onlara da nasip eylesin. Amin. Amin. Tarifin detayı için derginin son sayfasındadır. Bakarsınız tek tek ben anlattığımı düşünüyorum. Nasıl? He? Biraz tabi izah lazımdı, zor biraz. İzah lazım çünkü adamlar fabrikaya e, sipariş verecektiler az daha, Kütahya'ya. Bizim bu mescit kadar şey arıyorlardı, tabak. E, tabi rekor kitabına girmek için. Çünkü sığmıyor diyor, ben mübarek adam. Biri bitti öbrünü ondan başla, öbürünü ondan başla, hepsini de aynı suyla sıvadım, bütün ayetler suya geçti mi? E, geçti daha be, maksat hasıl oldu biz ha. Aynı tabağa yazacak kadar tabak bulunamayabilir. İnşaAllah amel edersiniz. Allah Teala amele muvaffak eylesin. Efendim, şimdi dualarımızı yapalım. Sübhane Rabbin aleyin aleyin ve abel hamdülillah Rabbin aleyin ve salatu ve selam. Ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Allah minnâ selüke el cennete ve na'udübüke minen nâr. Allah minnâ selüke al el cennete ve na'udübüke misekatüke ven nâr. Allah minnâ selüke el cennete ve man qarrab eyle yâ min kavlim amel. نَأُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَبْلُ وَمَا عَمِلَ آمين اللهم إنا نسألك من الخير ما آتاك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نأوذ بك من شر استعانتك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فإن ت المستعان عليك بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله ماجله ما علمنا منه وما Allah'ım aman al <gülüyor> ve, <gülüyor> Allah <'ım, gülüyor> ve <gülüyor> ya rahim, ya rahim, ya <gülüyor> cuma bizler affeyle, ve mağfirete <gülüyor> Ne nekhayle muratlarımız varsa ihsan eyle amin <gülüyor> umduklarımıza nail eyle korktuklarımızdan emin eyle amin allahım fazluken neler istemek dünyamız ahiretimiz için bizlere münasib ise, müsaid ise, fazlu kerem sen onları bize istemeyi nasip eyle. Amin. Sen bizim ağzımıza getir, aklımıza getir ya Rabbel alem. Amin. Veya iki cihan ile alakalı ne dualar etmemiz lazımsa onları bize nasip eyle. Kabulünü ihsan eyle. Allah'ım nelerden sana sığınmamız lazım olduysa ya Rab bütün hadis-i şeriflerde geçen sığınmalardan hepsinden sana sığındık sen muhafaza ile. Amin. Bizlere şerlerinden sığınmamız gereken şeylere karşı sana sığınmayı bil. Ser ile ya Amin. Yarım, uzaklardan, yakınlardan dinleyenleri, gelenleri hepsini bu dualara ilhaka ile. Amin. Türkmenistan'dan seyrediyorlar dediler. Hava şeyde umrede karşılaştılar uçakta. Hocavendi diyor ya bize Hocavendi el salladı. Ne el sallayayım sana? Dua diyorum işte mübarek adam. Türkmenistan'dan da dinleyenlere, Özbekistan'dan, dünyanın neresinden? Çin'den, Doğu Türkistan'dan. Hep dinleyenleri bu dualara ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Onları da zulümlerden kurtar ya Rabbi. Amin. Zalimlerin elinden halasa eyle ya İslam'ı güzel yaşayacak bir İslam hürriyeti nasip eyle onlara. Amin. Güzelge Doğu Türkistan'a çok yardım eyle ya Rabbi. Amin. Çin gavurunun zulmünü bitir ya Rabbi Amin. durdur. Ya Rabbi, alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Sen Fazlukelemin ve Ahabilerin Şerrlerinden Şia'nın Şerrlerinden bizim Ehli Sünnet Müslümanları dünyanın neresindeyseler hepimizi hılas eyle ya. Yemen'i bir an evvel kurtar ya Filistin'i kurtar ya Afganistan'ı kurtar ya Somali'yi kurtar yarab, Myanmar'ı kurtar ya Rabb Fazlukelemin. Ya dünyanın neresinde zulme uğramış Elistetkam Irak'taki Suriye'deki mazlum Müslümanları hılas eyle ya. Kurtar ya ve Tüm zalimleri helak eyle, kahreyle, Amin. mahveyle. Allah'ım haram ay hürmetine recep Şerif yaklaşıyor. Bu mübarek haram ayda recep Şerif hürmetine Allah'ım bu işleri, bu hesapları temizle ya Rabbi. Amin. Ehli sünnetin, ehli bidattan halasını takdir eyle ya Amin. Bize de acilen göster ya Rabbi. Amin. Bizi de o durumlara düşmekten muhafaza ile, Vatanımızı İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza ile. Askerlerimiz, polislerimiz bizi koruduklar gibi sen de onları muhafaza ile. Allah'ım ortalığı karıştırmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. O provokasyon yapıp milleti birbirine sokmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Bunları bir an evvel ele geçir, yuvalarını buldur ya Rabbi. Amin. Sen istihbarata ya Rabbi güzel bilgiler... İhsan eyle Amin. önceden başa bela gelmeden önceden bunları durduracak kabiliyetler kuvvetler ihsan eyle yap. Engel olanları bertaraf eyle yap. İçeride de odaklanmış ajanlar vesaire memleketi karıştırmak için bu haberleri engelliyorlar, bilgileri kesiyorlar, engelliyorlarsa sen de onları ortadan kaldır. Ya Rabbi Amin. Ya Rabbi aday olanları da Ya Rabbi aday olanlardan İslam'a, Müslümanlara, eli Sünnet'e Vatana, millete hayırlı olacakları seçtir ya Rabbi. Hayırlı olmayacakları, onları da bizden, bizi de onlardan kurtar ya Rabbi. Ve ya gayren nasirin. Hayırlıyı bilmiyoruz, kimin ne olduğunu bilmiyoruz, gaybı bilmiyoruz, ileriyi bilmiyoruz. Sen her şeyi bilen Allah'ımızsın. Senin ilmine havale ettik. Biz Müslümanlar, çoluk çocuklarımız, sabilerimiz... Günahsız yavrularımız, medrese okuyan talebelerimiz hürmetine hayırlı insanlar nasip Amin. eyle. Ya. Hayırsızları bertaraf eyle. Amin. Ya Rabbi bizden evvel ölenlere kâr kayık rahmetlerle kabul nur ile. Gözlüklü Bey'imizin oğlu Mahmut Hoca Efendi kardeşimiz yine ameliyat oldu. Beyninden devam kaçınca ameliyat oldu. Acil şifasını efşani. Allahum salli ala seyyidina Muhammed el habib el mahbub şafi el ve munferic el kurub ve ala ali ve kendi Şafii İsmi Şerif'in hürmetine, Habibine verdiğin şifalara sebebiyet İsmi Şerifi hürmetine, acil mübarek cuma gecesi hürmetine, bu kadar daim diyen cemaatler hürmetine bir daha tazelememek üzere hastalığını gider ya Rabbi. Abi. Okutuyor, ilmiyle uğraşıyor. Sen ona ya Rabbi keskin zekalarıyla, sıhhat afiyetine malik ederek talebeleriyle meşgul olması nasip eyle. Abi. Okumasını, okutmasını nasip eyle ya Abi. Rabbi. Ve ya gayrun nasirin. Ya Rabbi sen acil şifa haberlerinde bize aldır Ya Rabbi. Amin. Madde bağımlılarını halâ sayla Ya Rabbi. Amin. Kanser olanlara acil şifalar ihsan eyle. Amin. Ameliyat olacaklara muvaffak eyle. Amin. Ne haceti olan varsa muradına nail eyle. Amin. Çocuğu olmayanlara hayırlı zürriyetler ihsan eyle. Amin. Amin. Hayırlı. Hayırsızsa nasip etme Ya Rabbi. Amin. İlla da olsun diye bir dua olmaz. Hayırlı bildiğin olsun diye dua etmek lazım. Bak müridin biri evlenmek istediği Şeyh Efendi dedi evlenme, dinleme, ısrar, ısrar, hadi evlendi, dört tane kız oldu, dördü de kötü yola düştü. Ondan sonra dedi, vay ben şeyhıma nasıl ettim kafayı vurdu duvara ama iş işten geçti. Onun için, Ya Rabbi her şeyin bize hayırlısı nasip eyle. Malın da, evladın da Ya Rabbi, sıhhatin de, afiyetin de, imkanların da, hep senin rızan üzere kullanacağımız hayırlılarını ihsan eyle senin rızanın üzeri olmayacak şeyleri bizden çevir ya Rabbi. Amin. Engelle ya Rabbi. Amin. Bizi ulaştırma ya Rabbi. Amin. Onu da bize ulaştırma ya Rabbi. Amin. Sana havale ettik. Biz sana teslim olduk. İrademizi sana teslim ettik. ilmine havale ettik. Amin. Her yaptığına razı olacağız. Söz verdik Allah'ın fazlul keremini. Senin fazlul keremini. Rabb olarak senden razıyız. Ya Rabbel alemin. Fazlul kereminle rıza makamını bize ihsan eyle. Amin. Ve ahirette de rızanı bize helal eyle. Amin amin. amin. Allahümme sallallahu ve sellem ve barik ala seyidina Muhammedin Nebi limi el habibil ali kadri kadir el cahi ve ala ali ve sahbi es salatu ve rasulallah es salatu ve habiballah es salatu ve selam aleyke seyid el evlin ve rabbil amma والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين